Bismillahirrahmanirrahim. Koronumuz üç fırsatı kaçıran kişi felaha kavuşamaz. Üç fırsatlar önümüzde. Hadışlar başlam dersin inşallah konuya. Hadışları tırmızı da hakimde. Ve evet. aleyhisselam tere Ragime Enfü Rejülin Ragime Enfü Rejülin Rejül İlk insan adam demektir. Yani bir kimsenin burnu yere sürünsün burada. Şu anlama geliyor. Tüşemize şöyle deriz, yüzü yere sürünsün der tüşemize böyle. Araplarda da da yere, daha doğrusu burnu toprağa sürünsün derler Araplar da böyle. Şu anlama geliyor. Yani horozun hakir olsun, aşağılansın, felak olsun anlamına gelir, helak olmaya böyle. Kim bunlar Şu üç kişi? Zükürtü indehü felem yusalli aleyye. Zükürtü indehü. O kimsenin yanında Peygamber Aleyhisselam ismi geçtiği halde felem yusalli aleyye eğer diye Peygamber Ali Hazretleri bana savaşı getirmezse getirmezse o kimsenin burnunu toprağa sürünsün. Yani aşağı olsun, hakir olsun. İkincisi Yine şu kimsenin de burnu toprağa sürünsün, aşağılansın. Dehal aleyhir Ramavvanu Üzerine Ramazan geldi, Ramazan'a kavuştu. Sümme salaha. Ramazan geçti, çıktı. Kable en yuv ferelleh. O kimse af olmadan, günah bağışlamadan Ramazan geçti, gitti boşuna. Artık o kimse, yani ferah bulmaz, yüzü sürünse haşamaz Üçüncüsü, verrageme en jülün yine şu kimsenin burnunda toprağa sürünsün. Hele kosu aşağılansın. Edreke indehu ebevahi kübere. Onun yanında ebeveyni, ana babası yaşlılıktan yanına kaldılar. Felem yedhu cennete o kimse onlara bakıp cennete giremediyse onlar burnu yüzü sürünsün. Şimdi inşallah bu üç konuyu açalım biraz inşallah. Birincisi bir kimsenin yanında bir mecliste, sohbette yolun olsa olsun böyle. Bir kimsenin de Resul Resul ismi anıldığı halde o kimse eğer burada duyarsız olsa kalbi taş gibi gönlü taş gibi Peygamber'e karşı duyarsız olsa nedir bu da demek ki imanın zafiyeti muhtemelen. İmanı zafiyeti. -al Allah tarafı buyuruyor biz Cile Câluhü azap illa hâlda İnnallâhe Allah Cile Câluhü kesinlikle Allah melekleri yusallûne alel-nebî Allah Cile Câluhü Allah melekleri, melekleri Peygamber'in Aleyhisselatü'ne Sahabat-ı Şerif'e getiriyorlar. Da burada Allah'ın salatı anlamı başka, meleklerin başka, bizim başka mühtemelenler. Meleklerin salat etmesi peygamberimize ümmetine istiğfar anlamına geliyor. Bizim nedir salatı getirmemiz sahabat şerife duğu anlamına geliyor. Allah'ıma salya derken salli du anlamına geliyor. Peki Allah'ın ceneşşeva nedir salatı? Dua olur mu? Olmaz. Dua ne zaman dua yapılır? <gülüyor> Bir elinden gelmez. Aliz kalır. Tükenir, gücü biter. Daha güçlü yalvarır. Dua budur. Allah kimse yalvarır mı? Yalarmaz. O da nedir? Duanın gerekenin yapılması anlamına geliyor. Yani Mevlam ne yapıyor? Peygamberimizin devamlı makamını arttırıyor, devamlı arttırıyor, devamlı arttırıyor, makamını Yani ne mutluyum, hâd-ı emyâh, peygazı. Yani makamı devamlı artıyor, artıyor, artıyor. Peki bu sona gelmez mi? Gelmez, sonu yok ama. Sonu yok muhteşemde. Allah'ın reçalü, mane makamların sonu yok böyle Şimdi ölen bize buyuruyor, يَا اَيْيُهَا لَذ۪ينَ آمَنُوا Ey müminler! Ey müminler! Sallü aleyhi siz o peygambere savaşı getiriniz. وَسَلِّمُوا Teslima Bir de sıra etmek ile ediniz. Yani sallü ve sellim şeklinde yapmak. İmanın bir şartı nedir? Altı şartı imanım var. Bir de peygamberlere iman. Eğer bir kimse zamanın peygamberi iman etmezse mümin olamıyor. Nerede zamanın peygamberi? Ee, Hazmi Ali Hazretleri vardır. Yani bugün Hristiyanlar da, Yahudiler de eğer Hazmi Hüseyin Hazretleri ne? iman etmezlerse imamları geçersiz oluyor. Kabul edilmiyor. Bu için e, peygamberimizi sevmek gerekiyor. Peygamberimiz. Sevmek peygamberimizi gerekiyor. Sonra bir kimse peygamberini savcıya getirirken de oluyor. Bakınız. Hadeş-i İbranası Hadis i Şerif, Müslim'de, Ebu ve Nisa'yı'da, Men salli aleyye vahideten, Bir kimse Aleyhisselam Hazretleri'ne bir defa Sarbaz-ı getirirse, bir defa, Allah'ın salleri okursa bir defa, bir defa getirirse, Salli'l-Aleyhi biha aşırı. Allah o kimseye 10 katı sıraat ediyor, sefer meylenkine. Sonunda ne oluyor? Yani sevap dönüp yine kumların kendisine geliyor. Bakın Allah hepimize bakın Yaptığımız her bir hayır, her bir hayır, ibadet olsun, maddi olsun, parasal olsun yani böyle, manevi olsun, gerçekte hepsinin sonu, menfaatı, yararı dönüp insana geliyor. Öyle geliyor böyle. Namaz kılıyoruz. Allah için namaz koyamayız. Işte. Fakat bunun... ...vefatı kime? Sevabı e, bize mahşerde. Bir fakire yardım ediyoruz fakire. Para veriyoruz. Bir fakire yüzüm su veriyoruz mesela. Ne oluyor? Görünüşte... ...bu kimseden çıkıyor. Yani zenginden çıkıyor. Fakir eline gidiyor. Yani görünüşte... ...eksiliyor... Ama bu neye benziyor? Acı budamaya benziyor bu. Saran ne oluyor? Teremler yarın mahşer gününde yani o fakir o parayı alıyor. O parayla yiyecek alıyor. Güce kalıyor. Yiyip eski diyonlar bitiyor yine de kalıyor Veren ne oluyor? Veren o mahşer gününde güneş tepede nefsi nefsi ana kızından kaçıyor, baba oğundan kaçtığı gün, hepsini övcüğü günde. En sıkıştığımız günde, kime ne yapıyorlar? Yevbün asirun. En güç günde ne oluyor? Kimse burada kime vermişse, o sevaba dönüşüyor, sevap olarak, bunun mizana konuyor bakmaktan. Demek ki aslında, bir insanın birlik yapıyorsa, kime yapıyor Bunu, Kendine yapayım. En dar günde kendine geliyor. Tefsir-i Keber'de şöyle ibare var orada. Boşuma gitti, aldım ben de onu. İzhan sallallahu aleyhi ve tevbe Diyor ki tefsir-i Keber'de Allah Celle Cale Cale Şan'ı melekleri peygamada savşa getiriyorlar, saadiyorlar. Fiyyü Hazretin ila salatına. Peki bizim de ona saatimize gerek var mı o halde? O Resulullah Hazretleri ne? Allah cilalini saat ediyor. Melekler ki, meleklerin tabi sayısı yok mu? Yani, sığmaz sayı böyle. Onu bir Allah-u Teala şey. Yani bir karışık boş yere göklerde böyle. Gökler yer, denizler, dağlar, ormanlar, üst tarafları her taraf, melek, melek, melek, melek, melek. Hepsi bunlara, Resul'a sağlıkça getiriyorlar. Allah kendi getiriyor. Peki, bizim de, salavat etmemize gerek, ihtiyaç var mı acaba? Leyselâ, acitin. Hatta, fel acite, ilâsâ, melaiket, demiyâ, sââdillâh teâlâ. Şöyle buyuruyor, bizim, saatımıza da ihtiyacı ihtiyaç yok, hatta, meleklerin ise ihtiyaç yok. Neden? Mea salatillahi ta'ala. Allah sa'atine göre Allah'a ilgilenir aslında. Ve innemâ lisâri tablimihi. Ancak ne var burada buyuruyor? Rüsulü Aleyhi Hazretleri'ne burada bir tazim var, hürmet var, saygı var, bir manevi bağlantı, bağ kurma var peygamdutu. İletişim var burada böylece. İlgiyi kesme var böylece. Peygamber'e böylece. Peki o zaman Ne oluyor? İşte o zaman Resulullah'ın gönlündeki nurdan, husan durumdan insan gönlüne nur gelmeye başlıyor. Demek ki bir insan mesela sürekli karanlık yerde yaşarsa, işte gücü, hiç güneş görmese, güneşin ihtiyacı yok. Ama bunun ihtiyacı var güneşi görmeye ihtiyacı yok. Bunun için Demek ki inşallah çok daha savcı getirmemiz gerekiyor herhaldece. Bilhassa bir mecliste, bir yerde ilk anı getirmek de vacip oluyor. Ondan sonra müstahap oluyor. Bir de namazı okumak ettiğinden sonra Hanifi'de sünnettir. Ama de farzdır. böylece. İşte elden geldiği kadar getirmek gerekiyor. Sarvadaşı ile getirmek duaların kabulle sebep oluyor mutlaka. Duan bir insanın çok bir ihtiyacı var. Herkesin var tabi ya. İnsan bazen daha da sıkışır. Artık sebepler durur. Yani deniz tükenir. Artık kişi bunalmaya giren dar olur artık böylece. ne bir şey gelmiyor. Ne yapması gerekiyor? Önce peygamber şey getirir. Böyle can ciğerden hatırlayarak. Sonra dua eder. Arkada yine savaşa getirir mutlaka. İki saat yakın duaya mevven ona geri çıkarım yok böylece. Yine bir insanın çok borcu olsa, derdi olsa, sıkıntısı ne yapacak? Sarı şehirde daima şey böylece. Onu daima şey kumabi kendisine böylece. Gaznede bir çok salih tekva üsün varmış Gaznede. Yani şu anda Afganistan'da Gazne şehir orada. Bu kimse aç kalmış çoğu, çoğu çocuğu 300 dirhem, gümüş para boşlanmış, arpa almış, yuva almış da bu da almış. Bu kimse 300 dirhem boşlanmış, ...ama böyle halı kilim peynir ne diyormu tabi Yani kur etmek için boşlanmış. 300 dirhem. Çalışıyor, çabalıyor. O kadar uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor ama borcunu ödeyemiyor. Yani uykusu kaçıyor muhtemelenler. Ben nasıl mezaraya girerim, nasıl mezaraya girerim ben böyle kulak hakkıyla diyor. Ödüp atlıyor böyle, uykusu kaçıyor, çıldıracak böyle Çıldıracak artık. Bir gece yatmadan önce Peygamber Aleyhisadırları'na çok çok serbişe ittik peygamber. E. Allah'ım bana Resulü'nü göster de o benim derdim verhem olsun. Diyor. Rüyasında peygamberimizi elhamdülillah görüyor. Peygamber ona soruyor e, senin çok dertli görüyorum senin çok hüzünlü görüyorum derdin var? Ah ya Resulallah 300 dirhem borcum var ödeyemiyorum bunu ya Resulallah ödeyemiyorum. Ya Resulallah. Uyuklarım kaçtı ya Allah Çıldıracağım Resulallah. Ödemiyorum bunu. Peygamber gülümsüyor. Sen de yarın sabahtan diyor. Gazile Mahmud'a git. O zaman orada padişah uyanım ben, Sultan. Sen sabahtan diyor. Gazi Mahmud'a git. Benim ona selamı söyle. O senin borcunu ödesin diyor. Sana para versin diyor. Şimdi burada duruyor. Ama Ya Resulallah inanmaz ki bana diye koca bir sultan yalan söylüyorsun der inanmaz ki bana Peygamber diyor ki ona sen söyle o her gün yatarken üç tane sarhoş okuyor her yatarken, üç tane okuyor yani dün akşam çok öykundu uykusu vardı okuyacaktı okuyamadı ama dalıp gitti bana bunu söyle o sen borcunu öder Sabah kalktı saraya geldi. tane beşiler hemen sultanı mutlaka görmem gerekiyor. Haber yollar. Yaşlı bakalım. tabii. Selam veriyor. Ne ihtiyacın var tabii soruyor. Sultanım benim 300 dirhem borcum var. Şu zamandan beri daraldım mı ödeyeyim bunu ya sultanım? Bu gece rüyamda Rıssul Arşan'tını gördüm. Beni sana gönderdi. O boru öder ödesin diye. Ziyade ama duruyor. Bilsen ki diyor, peygamber seni bana göndermiş. Göndermiş bilsem diyor. Bütün sehbetimi veren böyle diyor. Ama acaba doğru söylüyor musun? Doğru söylüyor mu acaba? Allah söylüyor. Ve ben de bu peygamberi sordu, söyledim. Şöyle buyurdu. Sultanım, sana her gece yatan oturunca üç tane sarmış okuyormuş. Gün akşam okuma niyetim varmış. Ama uykusenin garebe gitmiş, uyuyan okuyamamışsın. Tamam diyor böyle. Gelsin bakın maalesef bakan, 300 lira borçunu, 3 lira bundan bahşiş verkin böyle. Böyle böyle. İşte, Peygamber Alasatü'nü sevmek muhteremler. Buna dönüyor hubbu ı resul. hubb resul böyle. Peygamber sevgisi. İki türlü sevgi var. iki türlü muhabbet var. Biri fıtrzi. Hübü fıtrzi. Biri de hübü ihtiyarı deniyor bana. Hübü fıtrzi elde olmadan insanın yapısına doğuşuna vardır bu. İnsan evladını sever. Ana babasını sever. Mesela eşini sevebilir. İnsan parayı sever. Malı sever. Bunlar Fıtrin seviyor bunlar. Bir de hubbi i böyle. Yani kul iradesiyle sevmem lazım diye sevmesi gerekiyor. Sevmem lazım diye. Bu da nedir? Peygamber'in sonrasında Teğmen Peygamber'e. Çünkü şefacımız o muhtemel, Peygamber'e. Bizim için, bizim için hep ağladı. Hep ağladın işin Peygamber'e. Bir gece Peygamber'in evine geliyor. Yata yatıyor. Yata yatıyor. Hazra Aşağı adımız buyuruyor. Resulullah yatağıma yattı. Tenim onun tenine dokundu. Yani derimle dokundu. Tabi bunda bir anlam var muhtemelen böylece. Çünkü Hazra Aşağı annemiz onun tabi eşli zevcesi. Özlem diyor, Özlem. Özlem diyor böylece. Gece olsa da. Resulullah geldi, geldi böyle. Peygamber Aleyhisselam azeti yeri dünyada yüzü güldü müsterlerden, yüzü gülmedi gazem böyle. Bu dünyaya yetim geldi, yetim babasız geldi. Hele o dönemde yetimlere hor bakıp yetimlere bırakışı yetim de böyle. Bırakmış işte, yedi yetim, itep kakar yetimlere berişe, yetimlere. Alt yaşına geldi, bir tek anacığı vardı. Hazda Aminatı e vardı. Onu da Medine'ye dönüşte kayb, onu kaybetti, yolda kaybetti. Yolda yetim kaldı Ümmiim Hazretleri bu ana kalmış cariyesi, aldı Mekke'ye getirdi. Dedesi vardı. Haz Adım Mutalip. İki soneye daha kaldı. Bakın üst üste ber darbelere geli bakma böyle Babadan yetim doğuyor. Gözün dünyaya yetim açığında. Yatım da öyle böylece. Hatta e, aklı vermeye başlayınca peygamberimizin babalık meselesine aklı ermeye başlayınca bakıyor arkadaşlarına herkesin babası var. Çocuklar koşuyor baba diye. Koşuyor babalarına koşuyor. Koşuyorlar böylece. Babası kucana alıyor. Elini tutuyor. Götürüyorlar böyle. Kena çıkıp ağlıyor. Eve geliyor. Anne Niye benim babam yok? Herkesin babası vardı. Niye, niye benim babam yok böylece? Babasızlığın acısını gitme başlıyor aklı Babasızlık babam yok benim böyle. Niye benim babam böylece? Babasızlık mı böylece? Artık bütün şefkatini annesine verdi. Ama çok geçmedi. 6 yaşında yani böyle onu da kaybetti. Hem de yolda mutluyordu. Yani. Birine gittiler. Babasının ziyaretine mezarına, hem de de böyle. Dönüşte Hazreti Aminat'ın yolda hastalanan deve üzerinde birden hastalandı. bir birden hastalandı böylece. Aynı devedeler Peygamber Ümmü Eymen Hazreti cariyeleri. Dedi ki ya Ümmü Eymen, Ben çok rahatsızlandım. git halim yok. Deven aşağı indi. Hemen yere düştü. Baygın gibi yattı böyle şey. Peygamberimiz zaten babası da mesela çok ağladı peyasıdır. Çok ağladı. Göremediği içinde de. Bahteki altı yaşında ama tabi bizim çok akıllı üstü ama zekası. Her bakımda üstün tabi. Annesi de yere yığıldı. Kapandı üzerine. Anneciğim sen de mi ölüyorsun? Baba hiç görmedim. Sana doyamadım anneciğim. Beni bırakıyor musun? Annesi kendini toparladı. Zor oturdu yavrum Muhammed'in de kucağına bastı da her yeni eskirir. Her yaşayan ölür. Aynı bunu seve bakın. Ben de öleceğim yavrum. Ölümden korkmuyor ama ama senin ne olduğunu göremedim dedi. Biliyor bir şey olduğunu yapıyor yanımdan. Biliyor ama göremezim muhtemelen. Orada Fatih orada böyle kaldı böyle. Peygamber Oztapı ağlıyor ağlıyor. Geldi Mekke'ye muhtemelen böyle. Neresini kaybetti? Amca yengeline kaldı. Amca yenge kaldı. Böyle, Ebu Talip. Belki iyi baklar ama ne kadar iyi baksalar, ne kadar iyi baksalar, tabi anne baba başka, amca yenge, tutmuyor maddını, tutmuyor tabii. Yani gönlündeki boşluğu dolduramıyor. Belki madde doldurur. Daha güzel giyindirebilir, daha güzel yedirebilir. Ama gönlün boşluğunu, bu tabi dolduramıyor. Derin. Sonra ne oldu Aleyhisselamın müsterihinde? O dönemde Mekke mükerremede Araplar evlerlerine erkendi evlenmeler yani bir erdemi, er kolay. Yatak o takımı yok müsterihaneler, böyle. Buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok, biraz eşyay yok, hal yok şey yok böylece. Yerde bir yatak, bir asır yani ben bir asır evet. Biyattan hasırın oldu mu evlenme kolay bir şey vermeyeceğim. Bir mihir vardı. O da işte bir altın böyle ufak bir şey vermeyeceğim. Evlenme kolay bir şey Öyle söz, nuşan, şunlara bunun davetiye, muhabetiye yap hatırlatırlar bir şey. Bir sene karabiber verdim mi nikah dolanır, haberine götürür benim. Evlenme kolay bir şey Yani o dönemde evlenme kolay olduğu halde örf örfü adette hep erkek evlenildiği halde peygambenin bunun dışında kaldı ama. Ta 25 yaşına kadar evlenemedi. Evlenemedi. 25 yaşında onu Rabbim kimi verdi? Hatice'li Kübra Hatice Kıbrat etti efendim. Ona layık o demek ki Kıbrat 40 Kırk yaşında kendisi ama hem anne hem abla hem eş, hem arkadaş hem hamisi, korucusu her şeyi, bir de malın mülkü var böylece. Malın mülkü var. Peygamberimizin maldan öte gözü yok ama eğer evlenince, çoğu çocuk olunca fakültesi ne yapması gerekirdi? Çalışması, çabalaması gerektiğini işleriyle. Ama görev ağırdı mutluluklar. Görev ağırdı. 40 yaşında peygamberlik verildi ama 10 sene başladı. Mekke müşriklerinin zulüm baskısı başladı. Mekke müşriklerinin zulüm baskı. Peygamberimize hakaretler, abinin üzerine tükürme, güzel tükürme böyle şey. Amcası, öz amcası Ebu Leheb, yengesi Ümmü Cemil böyle. Abinin bir lazımlığa tuvalet edip yapardı, onun peyninin kapını tükürdü böyle. Tükürdü böyle şey. Yani bu kadar hakaret her taraftan böyle şey. Onun için Mekke'de hep böyle baskı altında. Sahabeleri gözün önünde dövülüyor sahabeleri. İşkence görüyor sahabeleri göz önünde. Yani ilk iki şehidimiz böyle. Yasir-i Sümiye Karı koca böylece. Mekke dışında işkence görüyorlar. O sıcakta çölde böylece. Teleganda haber verildi. Gitti. Karşıdan baktı. Ne dedi? Ya Ale Yasir İspiru sabredin. Cennetini bekliyor. İspiru sabredin. Özelinde şeydi ne böylece. Sahabeler dövdü ne böylece. Medine'ye geldi. İslam'da kuruldu. Evet. Bir rahatlık oldu ama peygamber dünya rahatlığına gelmedi ki. Görev var. Tebliğ, tebliğ. Efendimler, tebliğ. İslam'da Medine'ye kalmayacak. Medine'ye taşıyacak. Dini hakem olacak İslam dini, Allah dini külli olacak. Ya. Ne gerekiyor bunun içinde? Cihanlıdılar. O kızın Arap çöllerinde, çöle yanarı yanarı yanarıkız Mustafa Bizim buna benzemez bari. O çölde yanları yanları yanar böyle, taşlar tarafı böyle. Orada ot bitki yok, ağaç yok. Çöle yanarı yanara böylece, yol yok, kimi araba yok Mustafa çölde, deve üzerinde, ne bir şey var, yanına götürdüğün su. Su nerede? Tulumda, deri içerisinde, tulumda. Çölde ısınan su, bir de deri kokar. Suyu kokudu muhtemelen bakayım böyle. Altmış, yetmiş derece olan bir ısıda su. Bir de kokan bir su böylece. Onu yiyecek. Bir de arpa ekmeği kurumuş var takır takır. O da bunu yiyecek böylece. Böyle kabile kabile durmadan dolaşma böyle. Bir de cihat da var. Yaralanmak da var. Peygamberimizin dişi de kırıldı muhtemelen. Düda da kırıldı. Yanakları yar yaralandı. İşte Peygamberimiz hep bizim işi uğraştı muhtemelen efendim. Bizim işi uğraştı. Elhamdülillah. İslam her tarafa yayıldı. Allah aşkına elhamdülillah. Muhtemelen. Bizim ne gerekiyor ki şimdi? Buna bir nevi bir şükür, teşekkür gerekiyor peygamberimiz. Evet muhtemelen. Gideki yapar. Ne yapıyoruz? Allahümme, ya Allah. Salih ala seyidine si Muhammed. Seyidimiz olan Muhammed'e sen salat edin ya Rabbi. Onun makamını artır ya Rabbi. Artırın ya Rabbi. Ve si Muhammed, onun aline de ama. Ve ala Onun aline, ona tabi olanlara da. Sahabelerine, ev hakkına, esnaf-ehli beytine, onlara, ümmetine, ümmetine de salat bunun için peygamberimizin muhtemelenleri çok sevmemiz gerekiyor. Bir de peygamberimizin sünnetine de tabi olmadığı için sünneti tabi olmadığı için. Her konuda böyle böyle. Erden çıkarken mesela ayakta çıkılmaktadır. Besmele çıkılmaktadır böyle. Bak bu sünnettir böyle. Hatta peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayakkabı giymediğine peygamber ayakkabı silikardı böylece. O sırada giyerdi. İçinde şu böcek olmasına yok böyle çıkmak, eve sayakla girmek, camiasızı adımla girmek, canlısı adımla çıkmak, böyle yemede, içmede, konuşmada, her konuda, her konuda peygamberin sünnetine onun yoluna tabi olmak muhtemindir. Medine-i 60 yıllarında İzmir'e bir abla efendi vardı. Medine'de. 60 yıllarında İzmirli Abdül Efendi vardı. Allah ölmüş Allah'a eylesin. yaşlıydı çünkü çok salih tekvanı böyle. O kadar Peygamber bağlı di ki Peygamber bakıtlarlar Peygamberin ne istiyorsa onu yerini tutarlar. Bazen toplantıya sohbete gelirdi. Genelde Araplar piramı etti yerde Araplar hal öyle Araplar böyle et yerler yani günümüz Arap böylece ya etti ya da tokluyorlar at da böyle şey. O ne abardı şöyle böyle. Peygamber Efendimiz derdi böyle eti et olarak yedi. bile oraya gider böyle modern. Karşıki yemez bunu bakalım böyle Yani yemek yenmez yenir mi o? Yenir o tabii. Yenir ama onda öyle bir hassasiyet ki peygamber sünnetine tabi olmakta olmakta ne derdi? Peygamberimiz Eti et olarak ayrı yerde pilavı ayrı yerde. Böyle. Böyle böyle şey. Demek ki her konuda Peygamberimize tabi olmak. Sakin bu konu bugünkü pilavı etkilemezler muhtemelinde. O ayrı konuya böyle. Şimdi geldim inşallah. Demek ki bir kimse Ramazana dahil oldu. Ramazan mübarek gayet devam etti. Simen salaha Bu kimse Ramazanda af olunmadan, günah arınmadan Ramazan çıktı gitti. Bu da ne olsun buraya? Ayresem bozuyor ne? Bunda burnu yere sürünsün. Bu da fela bulmasın ben. Bir kimse Ramazan ayında eğer Ağf olamazsa. Yani olay yani bir nevi kaba tabir yu olsun anlamına geliyor yani belki. Tabi Urus ilgili şu adımlar var da aslında bugün konu olmadığı için bir kısa kenar bakacağız inşallah. Buyurursan mazetiri. Men sana Ramazan. Bir kimse oruç tarzı Ramazan Urus tariflerimizde. <gülüyor> İmanı ve ihtisaben. Bakın burada. Ek var burada. Ben sâme ramadâne. Bir kimse oruçlarsa yalnız açtırmak yeterli olmuyor. Ya imanın ve ihtisaben. İmanlı, ihlaslı. Yani Allah'ın sabitliyerek. Kufreylehü mâ tekademe min zembî. O kimsenin günahı olur. Hangi onların geçmiş günahları? Yalnız tabii farzı affolmuyor farzlar. Mesela namazı affolmuyor, namazın şu affoluyor, kazaya bırakma günahı affoluyor. O da affol böyle. Çünkü namazı vate etmek farzdı böyle. Kazaya kaldı mı haram oluyor bu. Vatıma farz vate farzı ettiyim beneciğe, o affolmuş oluyor beneciğe. Bu adı işleri e, kudüs sidi, hepsi var de böyle şey? Kudüs sidi böyle. Şimdi bu alışa bakalım inşallah burada. Burada demek ki Peygamber bize burada müjde veriyor. Bu kimsenin günü afoludur. Mahdekiler gibi günahları. Ama üç şart var. Biri neydi? Oruç tutarsa, tutarsa. Ramazan geldi. Oruç tutmadı hiç. O kimse Ramazan yaralandı mı? Yaralanmadı. Daha battı bile. Daha battı kimse böyle. Terkettik orası efendim. E, özrü var ama tabi özür de var mıdır? Veya'nın bürüğü, menküden bürüğü de ev ala seferim mesela. Yolda olabilir. Ama günümüzde artık yolculuk kolay mıdır? Eskiden çöl yollarında öyle istihdam yoktu, lokantası yoktu, istiyor, çöl yollarında efendim. Yanında varsa yiyecek istihdam böyle. Ama şimdi elhamdülillah otobüs olsun, e, özel arabada olsun, e, klima da var muhtemelen, yanda yiyeceğini alabilir, yolda durup yerine malayı ver, iftarı da yap, aşırı bir günümüzden vermeyeceğim. Yani zahmet ediyor bugün vermeyeceğim. Bir de ve men kâne meru hapse geliyor, ayet geliyor, hastalık da. Efendim işte, şey biraz başım ağrıyor da, biraz şu şey oluyor da, tutmasam olmaz mı? E, bu kadar bu oruç meselesi hafif almaya gelmez muhtemelen. Yazık olur böyle be. Yazık olur muhtemelen. Biraz gripim işte. Biraz necdeyim de. Biraz işte belim ağrıyor, başım ağrıyor da biraz hazretim bugün değişti hiç olmaz mı? Bu orucu yani hafife almaya, orucun değerini bilmemeye. Burada iki şey var. Oruç ve Ramazan iyi böyle. İkisinin de özgüyle ayrı bunların ama. Oruç ayrı, Ramazan bak böyle, ayrı bir şey böyle. Bunun için kişi ne yapacak? Kendi insan biraz zorlayacak mı zorlayacak böylece. Şey. Tamam, bir kimse grip olmuş değil mi? Akstırıyor, öksürüyor işte. Bundan pişti miydi? Akıyor böylece. Şu oluyor, hastı böyle. Ne gerekiyor? Yaz ısıtması gerekiyor. Gerekiyor ama önemli bir işi oldu. Önemli bir işi oldu. Bağızdan bir yağmur yağdı. Seller geliyor. Eyvilerin bahçesinde zarar gelecek. Ne yapar kimse? düşman hastalığını. Hemen kalkar. kalkar Ama ahire bir şey olmasın. Hayvana bir şey olmasın. Ekine bir şey olmasın. En kişi koştana verecek. Araban bir şey olmasın. Koştana muhtemelen. Yani maddi zarara gelince insan ne yapıyor? Hastalığı, haşra alıyor. Maddi ağır basıyor bundan. Ama maneviyete gelince ne oluyor? Uruşa gelince bu kocuuz diyor şu müsaade bende. bir yese gelince sıkışacak biraz kimsin bende. Ama tam mutlaka zarar veriyorsa buna Allah iznim veriyor bende. İzin veriyor, veriyor onu İkincisi iman den geli. İman den uruştan kimsenin de imana da güzel gerçek iman olacak. İmanı kâmi müminin kâmi oluyor mu İmanı kâmi bende. Ne Kamil tamil? Allah-u Teala bilecek, bilecek. Bu Allah birdir. orta yok, onun şeriki yok. Lehl-i mülk, mülk onun. Onun şu mülikiyet. O'dur Rabbul Alemin. O'dur halak alem. El-alim, el-bos, el Her şeyi görüyor. Tabii. Biz bana da görüyor. Tabii. İçimiz de görüyor ben. Kalbimizde görüyor, biz yönetilen Mevlamız. Yedikas şamalar, ya gökler, o yıldızlar, güneş sistemleri, galaksiler, yani akıl dışı muazzam bir alem, gökler. Yıldızı alemi akıl dışı bir alem böyle. Muazzam bir enerji böyle. Korku bir enerji. Böyle. Bütün bunları yaratan, yürümüzde oturtan, Bunları dengeleyen, düzeni kuran, bunlara hükmeden güç. E bizi yaratı topaktan. Bunu ne yapacak? yine sonunda insan bunu oraya bükül, toprağmaktan insan girecek insanda. Yani i̇nsanın ne var ki bu şekilde böyle? Demek ki oruçta kişi de ne yapacak? İman da kamil olacak böyle. Allah denirken nişanlıyor, gafil olmayacak Mevlamız'dan. Vahd-i burada ihtisap burada ihlas anlamına geliyor. Yani, yaptığı da orucun sevabını, amelin sevabına da, yalnız Allah'tan bile bekleyecek. Allah ne diyecek böyle şey. kim, ne yapabilir ki ona? Ne yapabilir ki hatta? İnsanlar şu çevre nedir? Devamlı süre değişir mi çevre? Demekse böyle. Mesela ilkbahar geliyor, yet yeni bir hayat fışkırı yerden, toplaktan, yine hayat fışkırı ilkbahar geliyor Yazın olgunlaşıyor, sonbaharda sarımsı oluyor, kışın gidiyor bunlar böyle. Bir bana başka alem geliyor. İnsan da bunun gibi böyle. Her gün yeni doğumlar dünyaya, her gün, her an, her saniye dünyada doğumlar oluyor böyle. Ölüm de oluyor böyle. Devamlı bu alem, dünya değişiyor böyle, değişiyor böyle. Bunun için Allah Teala bir sevabını da yani Mahşer Günü'nde, Mahşer Günü'nde en sıkın anda. Orucunun sevabı da birazdan farklı sevap. Bela ad işte kurş ile melah yürüyor ve ene erzi bi. Ve ene erzi bi. Onun sevabını ben vereceğim. Ben vereceğim. Her şey Allah sana veriyor ama gelen sevap belirli. Bir 1.700'e kadar gidiyor beneye. Buraya gelince buna sınırı yok. Bak, yok. Açık şey kalkalım. Eğer bir insan gerçekten Allah bilir celi o benim Rabbim. O da mümtemir valiki Şu alemde ancak Allah'ın dilediği olur iradeye mutlak Mevla'mızın. O izin vermezse ya pek kımıldamaz Kımıldamaz böyle. Yerden bir o bitmez, mana Gökten bir damla yağmur gelmez izin vermezse, o irasiden bağlı bu şekilde. İnsana Allah'a inansa bu şekilde, kişi onu tutarsa, ne olacak mahşe yerinde, mahşe yerinde, biraz başka sevapları eksik de gelse, Allah kula razı olmasa ne olacak burada? Açık hesap şimdi, orijin sevapı, açık hesap. Özel meleklere, bu kolun borç tutuşu, şu gün, şu gün böyle. Koyun bakalım sevabını. Ne kadar yarabbim? Bir milyar, yüz milyar, trilyonlarca. Neye vermezsin? Neye vermezsin muhtemelen? Mi? Neye vermezsin? Neye vermezsin ki benziyor? Mesela yere toprağa ne atıyor? Bu atıyor. Buğday tanesi. Tek buğday, yer atıyor. tek buğday. Tek buğday. Ektik yani yer attı bu şekilde. Ne oluyor tek buğday? Karşıdan başak veriyor. Sümbül. Karşıdan başak verdi. Her başına karşılığında buğday tanesi var. Nereden geldi bunlar efelece? Kim verdi bunları? Böyle armadın. Yani tek buğdaya meydan tek buğdaya vermiyor ki efelece. Belan tersi 7 verir. 700 buğday oldu. Bu efelece. İşte demek ki oruçta 3 şart var burada. Biri men sâme ramavvâne. Oruç tutarsa böyle. Elden geldiği kadar insan kendini biraz da zorlayarak icabında. Ama ahırat olmak varsa tutmaz. İkinci imanen imanlı olarak. Allah bilir öyle gaflet de olmaz. Burada ne acaba imanlı geliyor bu şekilde? Bir insan oruçta kimsenin imanı güzel, kamilsin olur. O kimse yalnız orucu tutmaz midesi. O kimsenin bütün azaları Oruçta muhtemelenler. Allah imanı var ya. Biliyor ki Allah'ını göre biliyor. Allah huzurunda ne yapar? Gözüne haramdan sakınır muhtemelenler. Dinli yanından sakınır, gıybetten sakınır ebeller. Müzik dinemez. Açma bir tıkım müzikleri. Dandın dandın böyle şey. Bütün organı oruçta muhtemelen. İmanın var. Ramazan iki yönü var Ramazan'ın. Ramazan deyince biri maddi yönü var Ramazan'ın, bir de Ramazan'ın manevi yönü var Ramazan'ın. Kimin imanı zayıfsa, imanı zayıfsa bu kimse nedir? Allah katından gafillerdedir, gafil denir. Hani bir kimse Allah'ın yüzü o kimse affedilir, gafret edilir böylece ne kadar oruç tuttu da, hatta namaz kılsa, Allah'tan gafildir ama. Evet, Allah'a biber der, kıbleye döner, elini bağlar ama, akıl başka yerde, günün başka yerde değil, başka yerde muhtemelen böyle. Günün konmak mühendik mühendik. Nedir bu? Kul o gününce ermeli ki, ben Allah huzurunda yiyeyim kardeşlerim. Şimdi, orucun bir, ramazanın bir maddi yönü var Ramazan'ın. Bu nedir? Gafiller için olan budur. Ramazan deyince. Ne hakikidir Ramazan deyince? Önce fırınlar bil, akşam sıcak pide çıkıyor. Yumurtalı üzerine böylece. pide çıkıyor. Önde kuluklar. Yani Ramazan nedir de sor. Ah, Ramazan gelse de şu pide bir çıksa bakan Ramazan pili akşam çıksa böylece. Sonra kıymalı pideler. Kolalar şunlar bunlar bir de iftar ziyafet, iftar ziyafeti iftar ziyaretleri iftar almak kötü mü yani Fatıra var hadisler var güzel ama ama günümüzde bu çıktı aslında mutelerde nedir iftar aç aç kimse iftar bir lokması onu doyurmak yoksa sen mi ben, şa ben sen şarayım karşılıklı sen mi ben sen şarayım bir şekilde nasıl iftar ziyafeti kolay bir İslah mı demler? Yani korku İslah. En ağır yemekler. En ağır yemekler. En tatlılar. Sonra ne oluyor Mısır'anlar? Orucun anlamı burada gidiyor. Hadis-i Kulü Aleyhisselam Hazretleri Su mu tesih hu? Su emir? Oruç tutunuz, tatsanız sağlıca kavuşursunuz. Ama bizde olmuyor bu. Olmuyor bizde. Biz ne yapıyoruz? Oruçdayken midem ağrıyor, midem bulunuyor, kusuyoruz, asıyoruz, güzel ağırlık, biz çıksınlar bunlar böylece. Bizim daha sağlığımız bozuluyor. Daha kilo alıyoruz daha. Neden? Hadis-i Seki'ye uyumuyor muhteremden. Yani oruç ramazan asrı nedir? Biz neredeyim muhteremden? Bak bakışımız çok tat bir şey. Çok tat bir şey. Şimdi Mevlhan bürüyor emirin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruçlendirir amaç, tepe -te olmak böyle. Tepe olmak, müttekil olmak. Yani nefsi, mutmini güçlendirip nefsin marayı ezmek. onun kahretme nefsin marayı müttekilere böyle şey. ne gerekiyor? Akşin iftarlarında mutlaka sadelik, sadelik iftarlar böyle şey. Hafif yeme, hafif yeme iftarlar böyle şey. Az yem iftarlar Zaten mide boşamış gün ızleri, mide boşamış uyuşturucular. Ona birdenbire a yüklenirse, her bir de çeşitli bir de karıştırılırsa, zavallı midenin opay haline midenin uyuşturucular. Çünkü her gıdanın aslında sindirimi farklı her gıdanın böylece. Ne gerek ki bunlara enzim denir, salgılar var bir geliyor böylece. Yani bir insan ne alıyorsa, ona yerken bir enzim var, salgılar var... ...onu üretiyor beden... ...ama üretim bu beden değil işim bunun böyle... ...çok zor bu yok. Ama karışık olduğunda ne oluyor? Yeterli enzimler bu Sindirilemiyor bunlar. Ne oluyor bu sindirilemeyen gıda ne oluyor? Evet eziliyor... ...ama çürme oluyor bundan mı oluyor bunda. Beden yaramıyor bunlar böylece. Sonra ne oluyor? Tabi gaz yapıyor muhtemelenler... biri de ağrıyor, başaklar da ağrıyor e bu zamanla karaciye şekilliyor, karaci depolanıyor, depo kaldırmıyor bunları, kana veriyor bunları. Sırf kan da bu da bakın. Yani adı cemaatimiz demek ki oruçtan başka Ayet-i kerimelerla büyüyor. La lekim tekkun, tekbu olmak, tekbu mu böyle? Nefsi emmari kahretmek, ruhu yani müttəneyi güçlendirmek böyle bir şey. Onun işini tarımda gitar Hafif gerekiyor. Elden geldiği kadar da fazla karıştırmamak gerekiyor. Mesela zaman sercimeyi, hafif yeme gerekiyor bu arada. Sonra iftarlarda da, iftarlar, muhteremler, gerçekten felaket. iki açıdan felaket iftarlar. İki açıdan felaket. Biri genelde en ağır yemekler, o aç kalınlar. Hele uzun günlerde, uzun hamazanlarda. Zaten midanın sayısını durmuş mida. Saldırgan durmuş durmuş demiyordu gidiyorsun birden bir ağır yükle bakalım etini şusunu, busunu, bu sünü yükle bakalım, yükle bakalım. Bir nevi intihar mı, İntihar mı tabii, intihar mı? Bile intihar bu böyle, hastanese götürmüşler böyle şey. Sonra israf oluyor burada. İkincisi bir de şu oluyor, istaf olurlar, istafı uygun olmayacak çok yerlerde. Kadın erkek bir yere oturuyorlar. Yabancı değil bunlar ama efendim arkadaşı işte bu, arkadaşım hanımı hanımın hanı arkadaşı, şu şu bu su. E Tabii kızlar zaten çıplak mütevemler. Hanımlarında başı örtülü olan bile yarısı örtülü, kolları kısa. Aynı masaya oturuyorlar, açıyorlar televizyon efendim. Ne Ramazan eğlenceleri. Allah onların istesin mütevelli. Ramazan eğlenecek mi Allah aşkına muhtemelen bile? İslam'la böyle oyunu durmuşsam bir şekilde verecek bana. Bu dininin dinlenen imanı var mı Allah Korkun muhtemelen be ya? Ramazan eğlenecek mi Ramazan be? Müzik çalma. Bunlara şey yapma. Kahaka gülüşmeler. Kadak ve kavme karışık. Ondan sonra Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Neyi? Neyi kabul <gülüyor> etsin? İşte azı cemaatimiz Ramazan ayı Yılda bir ay geliyor. 10 beyin susutma derparece. Demek ki hepimizin yılda bir ay oru ihtiyacımız var mı Var Çünkü bunun şeyi gene biz önce bir böylece. Yani yılda bir ay oruç herkesin, herkesin ihtiyacı var mı bedenin ona Beden dinlenmesi gerekiyor mı? Dinlenmesi gerekiyor. Peki ne yapalım Ramazan'dan muhteremler? İşte Ramazan'ın eğer manevi yönüne bakarsak Ramazan'ın nedir? Rahmet ayı Ramazan'dır. Rahmet ayıdır efendim. Ramazan ayı böyle. Cennetlerin kapı açılmış adına kadar için kapı, açılmış için kapılar. Ne anlamına geliyor ya Mevlam çağırıyor. Gel kulum gel buyur gel cennete. Cennetlerin kapıları kapanmış. Kapanmış. Uzak için buradan böyle Şeytanın zirine bağlanmış. Bağlanmış. Ne kalıyor geriye burada? Ramazan'da daha ibadet çoğaltmak muhtemelen burada. Yani gün üzeri iftar düşünmeyelim. İftar düşünmeyelim günü Yani az olsa bir şey yet yeterli hesabında her akşam biraz iftiharlar kalırsa hafif yapmak gerekiyor. Ne yapalım? Elden geldiği kadar Ramazan'da çok çok tevbe edelim muhtemelen. Çok tevbe edelim. Estağfurullah azim ve tüyübü ile Devam edelim. Sonra bilenler tabi Kuran-ı Kerim okumak. Kuran-ı dinlemek mesela. camide şurada burada böyle okuyabilenler. E, Kuran-ı Kerim'in okumasını yazı bilmeyen ne yapar? Ezber bilen okur. Ne biliyor ezber böyle? Fatih Şev, Tekrarlar bunları okur böylece. şey getirilir. E, tesbihat yapılır Ramazan'da. E, kazanamızı namazı kılınır. kılınır. Sonra Hasta ziyareti yapılır. mezarlı ölüler dolaşıldır, İnsan yakınlarına dua eder onlara. İnsan cenazeneye gider böylece. Akraba ziyareti yapılabilir. Bunu yapılabilir. Bunları. Yani elden gelince Ramazan'da hayırları çoğaltmak. O daha çoğaltmak hayırları yeterli. Mesela bakın Peygamber Hazretleri ne yapardı? Her Ramazan'da 10 günü itikaf yapardı. İtikaf. Yedi itikaf Niğavan çekilme 5'te kapanma derler. Bir peygamber bakarız. Yani tebliğ görevi asli vazifesi olduğu hale bakınız ne yapıyordu? Ramazan 10 gününü camide mescitte i'tikafta geçiriyordu böyle. Allah kendini vakf ediyordu. Allah kendini vakfediyordu. Bizim ne oluyor Ramazan 10 gününde? herhalde temiz başlayabilirim. Bayram temizlikleri böyle, baklabalar, şunlar, bunlar, temizlikler, halde yıkanır, kimden yıkanır, böyle, eee, o kadar oluyor ki artık böyle şey. Böyle okudum, ikinde okudum, ikincisi farkındayım muhtemelen böyle şey. Hele son günlerin, öyle Nedir Ramazan, evet, temiz imandan dur ama, iman nerede iman? iman evet, oturmayalım muhtemelen, iman insan kalbinde ama ya. Yani kalbinde muhtemelen böyle. İstediğiniz evinizden temizle, ama iman neresi? İmanın menbaı kalptir böyle. Kalbi temizlemen bir, bir de Ramazan'da teravi namazları şu önemli teravi namazları muhteremler teravi namazların da namaz olması için de biraz bu da farklı bir durum gerekiyor burada. Ne gerekiyor? Hangi imam Hoşefendi namazı yavaş kılırsa onlar inşallah tercülerim otlarına böyle. Kim yavaş kılır ya da, onu uyaralım böyle. Onlara rica ederim onlara böyle. Bir gün bir genç birine karşılaştık yolda. Da genç yani şöyle 15-16 yaşlı kendisi. Yeni öğrenmiş de, Ramazan'da birkaç sure bilmiyormuş. Hayır okuyayım mesela de birkaç sure de yeni öğrendim ben dedi böyle. Oku bakalım. Elham okudu. İhlas hep büyük bir şey okudu ama nasıl yani? Niye böyle okuyorsun? Hoca mebe örneği ama dedi böyle bak. Hoca mebe örneği namazı itirada böyle. Yani kötü örnek olma. Kötü örnek olmak da böyle şey şey. Bir kimse Ramazan'a girdiği gibi çıkarsa ne yazık ki ondan bir şey alamamış mı? Yani mutlaka bir insan Ramazan girdiğinin daha iyisi çıkması gerekiyor. Mesela Ramazan girerken başlarının tam kılamıyormuş, barem geldi, aynı devam ediyor, bir şey alamamış. Ramazan nasıl girdi? Kadın mesela başa çekirdi Ramazan, öyle geziyormuş. Ve Ramazan'a girdi, eğer Ramazanda başını ötecek bir mali bir har alamamışsa, çünkü Gerek namaz kılma, gerek başı örtme, İslam yaşantılar nedir bunlar? İmanla bağlı motorlardır. Bir arabanın motoru ne kadar sağlamsa o kadar çekim gücü olur motorla. Çekim gücü motora bağlı böyle. Olur böyle Nedir iman? Bizim motorumuz, mani motor motor böyle şey. işte ben Abdülhamid üşeniyorum. Neden? İman motoru çok ama çok zayıf tekniği muhteremde. Alamıyor ki zavallı. Böyle. Namaz kılması zor geliyor. Kılamıyor. Neye kılamıyor? İmanı zayıf. zayıf Başını ne örtemiyor? Allah'tan korkmuyor mu ya? Kur'an-ı Kerim'e saygısı yok onun böyle ya. Kur'an'dan Mevlam. Kaç yere buyuruyor Mevlam? Örtüme hakkında. Ne ayetler var O Allah emir diyor. Kur'an-ı Kur'an evrensel bir kitap. Evrensel, körsel değil, evrensel. Kur'an'da. Bütün arşivci kaplayan bir Kur'an. Başında Kur'an hiçbir şey var da böyle. Ne alıyor? Başını örtemiyor. Efendim. Allah korkun bir şey var. Korkun bir şey yapar herhalde. Şey, Aç kalırım, iş çalışıyorum ben. Aç kalmasın o tane. Aç kalmasın herhalde. Aç kalmasın bu kesin bu şekilde herhalde. Demek ki bir insan Ramazan'a girildiği gibi Ramazan çıkarsa barem geldi mi yine eski şey var nele eski, eski tas ve giderse iş şey alamamış. Ama oruç tuttuğu için oruç için günahından kurtulur mu? Bu da barem böyle. Tutmanı olmaz böyle şey. Ama aslındadır Ramazan bir değişim süreci Ramazan. Değişim böyle. Manevi bir dalga heyecan Ramazan böyle. Kulun değişmesi böyle. İmanın kuvvetlenmesi, Allah aşkının gelmesi, Peygamberlerin gelmesi böyle. İnsanın tekvü olması, Allah'a yönelmesi gerekiyor insanın böyle. Ramazan'da. Bir ay böylece. Şey. Olmamışsa, olmamışsa bunlar, o zaman ne oluyor? Buna bir şey alamış kesin Şimdi gelin inşallah, üçüncüsü, Ebeve'li meselesine. Bir insan anne babası mesela yaşlandı. O elinde kalınlarsa yaşlandı. Rıda Rabbi Rıda Rabbi Fiyrılar Validi. Kadişte böyle dediğimizi de Rıda Rabbi Rabbin rızası Fiyrılar Validi. Babanın annenin rızasında. Böyle. Demek ki bir kimseden eğer babası annesi razı değillerse Allah'ından razı değil Ve suhtu Rabbi fi suhtu'l Allah'ın gazabı ana gazabı gazabıydı. Ana babası kimse kızıyor olursa Allah'a kızıyor muhtemelenler. Yine adı Şerif tabir-i hakimde men berre valideyi kim ebeveynine ana babası ilik ederse Onları hoşlarsa, sayı sayarsa tuğba lehü ne mutlu kimseye. Tuğba lehü. Ne mutlu kimseye. Kim diyor bunu? Allah Resulü muhtemelen. Kim ana babasına ilik eder, onların gönlünü yapar, kalpine gönlü kırmazsa tuğba lehü. Allah Allah'ın ömrü dua diye böyle. Allah ömrünü uzatsın. Allah ömrünü uzatsın. Yani ömrü bereketli hayli olsun ömrü Yalnız anova ittihad te de tabii bir sınır var ama bu şimdi bir sınır da var böyle. Yani mutlak diye bir şey. Hadis-i şerif Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nisai'de. La ta'ati <gülüyor> li ahadin fi ma'siyati Allah. Allah isyanında hiç kimse itedilmez. Ülemir olsun, devlet olsun mesela, anavol olsun, kimi olsun böylece. Demek ki eğer bir günahı emrediyorsa bir günah işlemizi böyle istiyorlarsa o zaman ne oluyor? La ta'ateliyahaden fîm asredilhâ itaat yok o zamanlar böyle şey. İnnem et ta'atü fil ma'rufi itaat ana obaya ancak nereye gerekiyor? Ma'rufta böyle. Yine uygunsa herif uygunsa itaat var böyle. Mesela ne diyor baba? Ya oğlum sen hele bakan bir Okulu bitir bakalım, örneğin sonunda. Ya namazını kılma şimdi böyle. Ya da kızına başlığı örtme diyor, başlığı aç diyor. Mesela böyle. Ne gerekiyor burada? İtaat yok mu? Dinlemeye gerekiyor burada böyle şey. Demek ki bir ana baba, yine ulemi kim olsa olsun böylece, eğer teala Celleştan'ı isyan etmeyi, günah olan bir şey emrediyorsa, burada dinlerim, itaat yok burada. Hazreti Bekir Hazretleri halves teşkil erşi günü meşrute mimere çıktı. Hey cemaat, ben Allah rızı ita ettiğim sürece siban itar demiyorum buradan. Şimdi bir insanın şöyle diyor fuqatlarında bir kimsenin babası ya da annesi ve ikisi Hristiyan olsalar. Çünkü Müslüman olmuş. Mesela kişinin şu arabası var, mesela günümüzde temel gel de bizi ikili şey götür. Ne yapacak? Götürmeyece, haramla götürsün Götürmeyecek haram Götürmeyeceye şey. <gülüyor> Mesela günümüzde bir kadın, anne, ona diyor ki, oğlum diyor, gel diyor, işte fena diyor. Nasıl düğün var? Tabii, sazlı, cazlı cazlıym Al kırıklığı orada, çıplak orada, erkek kadın arası böylece. Yani haramı her şeyi orada böylece. Diyor ki oğluna oğlum gel diye beğendiği arabanı getir de düne götür. Ne yapacak? Götürmeyecek haramın muhtemelen. Ama gitmiş de oradan haberi gönderiyor. Telefon gel al beni diyor. Onu gidip alacak baktığına böylece. Gidip alacak böylece. Hatta kivise bile olsa kendi gitmiş böylece. Oğlum ben kivise gel al. Neden? Oradan kurtarırsın kendisini. Oradan kurtarıyor. Ağaca bulanlar. Ağaca bulanlar. Ama götürmesi burada, bak haram oldu. E, ne yapayım işte? Annemi kıramadım. E, babamı kıramadım işte. İşte amcamın düğünü var, yeğenimin düğünü var. Şusu bu su var işte. Evet sazlı, cazlı, mazlı ama işte şunu bunu kıramadım. E Allah hatını kırdın mı? Her şey gitti mutlaka. Vallahi her şey gitti mutlaka. Yazık oldu Burada inşallah muhtemelen, kısa da inşallah hadi İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedeceğim. Çok kısa tabi zamanımız kamulaşıyımda. Her peygamber dünyada çok çektiler çile çile madde. Kahır çekti Her peygamber e böyle. Hizzet, gurbet. Yaşallah her peygamber bunlara böyle. hadi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri de hem babasından çekti, Nemrut'tan çekti, kavminden çekti. Bu an tabii Hicret'te El Halif Filistin'e gitti ama biliyorsunuz süreçi bitmedi bu terenler. Berem süreçine 40'da başlıyor Rahim İskaliyye'yi İran'a dedi ki babasına konuşuyorlar. Konu uzun da. Ya Ebti, ya Ebti. ki T Yadır İves. Bu zafiyanda. Yani ya Ebti Dedi ki Ey babacığım muhtemelenler. Yani bir insanın nasıl davranışı yedir ki ebeveynine Kur'an'dan örnek vermedi. peygamber örnek vermedi. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam Ya edeti, Ey babacığım Lime ta'budu mala yesme'u Babacığım neyse buna tapınıyorsun. Babası putbereşti muhtemelen. Hatta olsa put yapardı. Yani heykel yapardı babası. Satar bunlara babası. Azer babası pereste olması İranlısına döndüremedi. Ne diyor babasına bakınız? Ama söylemesi gerçeği gerekiyor burada. Tabi gerekiyor. Ya Ebe'ti. Ama bakınız söyleme usulüne bakın. Edibe bakınız. Ya Ebe'ti. Ey babacığım Bakınız. Ey babacığım lime ta'budu ma la yesmeu. Niye senin sesini duymayan sen tapınıyorsun? Tam yavruluyorsan duyuyor mu sesini? Duyuyor mu ya? velâ bu sürü seni görmüyor. Gidiyorsun karşına duruşu saygı duruşu yapıyorsun heykenin karşısında. Seni görüyor mu? <gülüyor> görmüyor. Yalvarın seni duyuyor mu? Duymuyor. Velâ yûnî aynı şey ya sana bir faydası yok. Sen bir zararı gideremiyor sana bir fayda veremiyor. Bak. Bir şey bunu söyleyeyim o zaman. Öz böyle bir şey. şey. Sesini duymuyor, yalvarsan Önden saygı duruşu yap törene katıl ama seni görmüyor. Sana bir fayda sağlayamıyor dünya hayatı, sana diye. Niye buna takılıyorsun babacığım? Neydi babası buna? Oğlu İbrahim Aleyhisselam'a Kale Erragibün ente an Ya İbrahim Burada babası bakın ne diyor? Ya İbrahim Aslında Ya Büneye lazım burada. Ve ebetinin karşılığı Ya Büneye Ey babacığım Ey yavrucuğum! Bu gerek var burada. Baba ne diyor? İsmile. Ya İbrahim. Ey İbrahim diyor. Sen diyor beni ilahlarımızdan alıkoymak mı istiyorsun? İlahlarımızdan. Sen bunlara sırfı çeviriyorsun ilahlarımıza. Sen bunlara tapır mısın ilahlarımıza? Sen buna safiyat mıymuşsun? Le'in tehi. Eğer sen bu duruma son vermezsen, yani ilahlarımıza karşı çıkarsan, Onlara tapın Maslan, bize bu hakkın söz söylersen le'ercümenneke, Erçimen neke, senin taşları mı diye, taşı ezere öldürürüm seni bak. Bakın baba var ne. Vehcunli Melia, defol git Melia, uzun zaman gözümü görme. Kalesi hamu aleyk. Ne yaptı yine Maslan, babasın bu kadar tehdit ede böyle, Hıristanın babası da böyle. Bak, ne diyeyim mi? Le ercümennek. Rejim taşla öldürmek. Seni taşla öldürürüm beni. Yani baştan taş ezerim. Hağaç seni öldürürüm, gebertirim. Ve jün-i Yapalım git yanımdan. Gözüm uzun zaman görürme dedi. Ne yaptın? Karsam aleyküm. Baba benden sana selam etti böylece. Hatta sana istifaderem de de filan de artık bu şekilde böylece. Demek ki bir kimsenin annesi babası e, İslam dışında olsa e, sabı bir ideoloji peşinde olsa Günümüzde yani çağda adı altında sabık bir olsarı böylece. Onlara karşı bağırıp çağırmak yok ya bu Ne gerek değil mi? Annecim, annecim, ne on namaz sende? Annecim gel sen başlar. Annecim sen böyle yap. Babacım sen böyle yap. Böyle demeye gerekiyor. Böyle. Onları kıssalar, bize hakaret etseler, hatta vursalar. Ne gerekiyor burada? Sarıfına gerekiyor. Kale, selamü, selam aleyküm. Benden sana selama necdetki sevmesin diye... ...kısmeti Bir de muhteremler... ...bir şey almışım daha burada... ...bazı hanımlar diyor ki... ...evli hanımlar da... ...mesela kadın başaşı geziyor... ...niye böyle geziyorsun... ...ne yapayım... ...kocam böyle istiyor diyor... ...kocam böyle istiyor böyle diyor... ...kız sevmesine örtünürmüş... ...evinde, ailesinde, çevresinde... ...örtülürken ise işte böyle... Git yer açıklar, orada bu da açıyor başını. Kızım niye başını açtın? Yani kocan böyle istiyor. Ben ben bunu örnek veriyorum tabii. Veda rab olduğum esneden lezinden amelin müteahhitir avu. Bu tarım on geçiyor, özet inşallah. Buradan ben ben biz örnek veriyor. Bu kanunlara da şla eşi hasta asiye ve daraballah mesela. Darum esneden örnek almazlar bunları. Küran biliyorsunuz ilahı daveden, kendisini putlaştıran heykelini diken, diktatör kendisi bile. Kan diktatör kendisi bile. Eşi Hazreti Asiye annemiz, Musa'ya iman etti. Bile. O pek o zaman o zaman böyle. İmanet'e gerçekten mümin oldu. Bile bile bile. Ne yaptı Firavun? Çok severdi Asiye hanımı muhtemelenmiş. Çok ama severmiş kendisini. Onsu duramazmış böyle. Onsu <gülüyor> duramazmış. O kadar onu severmiş kendisini. Eşi, canı, hayatı Aniye baş koymuşsa yıllarca öyle oldu ne yaptı iman edince bakınız küfürdeki azındı bakın. Aklı ne yaptı tehdit kendisini aç bıraktı bir odaya kapadı böyle yemek ekmek vermedi su ver aç kaldı kendisi yine yani dönmeyince ne yaptı onun bir işkence usulü vardı ona böyle bela görüyor yürü ve fir avne dil de ev tadı ta geliyor ve fir avne ev dört tane kazık çakmıştı şehrin dışına. Dört tane büyük direk yakmışlar bahçe. Şey. Kimi işkence öldürecekse onura bağladı böyle. Sursuyu atırlar havada. İki eli iki direk civra çakılır. Şii olur. İki böyle. Ağacın ortasından ortasından direk civra çakılır. Çal civra böyle. İki yanı civra çakılıyor. Boşta kalıyor böylece. Şey. Boşta kalıyor. Dabine oluyor. Beni ağrıyı geliyor böyle. Şu geri mi Canı yanıyor bu şekilde. O falan dönen kafir, melam biriyor. Kafirler zalimlerdir bu devir. Leykan humuz zalim. Ondaysa zalimdir böyle. İkinci vız bu kafadır bunlar böyle. Işte. Yani ana baba da olsa bakınız, eşi konuşsa da olsun böyle, kafir ise, inkarcıysa ateist ise, onun mutlaka zalim acımasıdır bunlar böyle. Bunlar kan bunda kan dökmez zalimler. Ne yaptım? Harnı yastığı, başını kurduğu işini, sevdiği işini yaptı? Askeri emretti. On dakikada çaktı herkese. Bu genç hamancı herkese. Boşlukta, iki el iki direkte, çivile çakılı, iki el çakılı. Ağlıyor askerler. Ne oldu yengeciğim, şu şuan dediğini yap ver işte böyle. Yaptan, ne olur biz dayanırsa ölürüm. Çiğ tabi bir cevap ver böyle. Tabi canı almıyor mu? Yani, Allah Allah Allah diye şu an karşısında seyrediyor. Tahtından baktığına gelmeyince göğsünden taş koydu. Taş koydu muhtemelen. Getirdiler. Ağır taş koydular. Taş bası yapsın da eklenme tabi çekiyor. Eklenme böyle. Böylece. Eklenme çatılıyor bu şekilde böyle şey. Artık ölüm anında Allah dua etti. Ayet-i Kerim'in sonunda geliyor. Geliyor böylece Rabbim sen beni bunu eline kurtar. Cennet'in bana bir köşe ver ya Rabbi böyle O anda bir ses dedi. Ses ya asiyeye Başını kaldır, bak. Aç gözünü bak. Baktı. Yedi kat büyük açılmış. Açılmış. Yedi katları açılmış. Aşır, Kapı açmak böyle bir şey. Bütün merkez ona bakıyor, millet ona bakıyor böyle bir şey. Ama bakıyorlar. Cenneti gördü. Kendindeki köşüğünü gördü müthiş. Merkez merkez ruhunu aldı. Ve kavuştu muhtemelen. İlla tane Fatiha.